Allahu Bismillahirrahmanirrahim in shaitanir rajim. ve nasla ve nasla faruhu ve nasauzu min shuurur anfusina ve min syiata amalna. Men yehtil Allah, ve men yudil falah hadiillah. Ve ıshadu ılla ilaha illallah wahtehu la shirkila. Ve ıshadu ılla muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma baat, fainna istaqla hadis kitab Allah ve khair hediye hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muhtesatuha ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin fînler ucub yani kendini beğenme gurur kibir ve bunların tedavi yolları üzerine olacak inşallah sohbetimiz ucub nimetin gözde büyütülmesi nimeti vereni yani Allah azze ve celle'yi unutarak o nimete meyletmektir. Kendini beğenen kimse öyle kimsedir ki Allah ona ilim veya yaşan şöhret veya güç veya güzellik yahut mal ya da çok evlat ya da akıl ve ileri derecede zeka vermiştir. Bunların hepsini ya da bazısını vermiş olabilir. Bu kimse Allah'ın kendisine vermiş olduğu bu nimetlerin bir gün yok olacağının korkusu içinde bulunmaz, bunun korkusunu taşımaz. Bu nimetlerin gerçek sahibinin ve kendisine bahşedenin Allah Azze ve Celle olduğunu da aklının ucundan bile geçirmez. Öyle ki onun için ne varsa ne yoksa hepsi bu nimetlerdir. Onların varlığıyla mutlu olur ve kalbi huzura kavuşur. Sanki bu nimeti kendisi hak etmiştir de Allah'ın bu noktada kendi üzerinde bir ihsanı söz konusu değildir. Onu, o nimeti zevale ermeyecek ebedi bir nesne olarak görür. İşte mu'cep, yani kendini beğenen kimse bu kimsedir. Kur'an-ı Kerim'de, tertemiz sünnette ve selefin sözlerinde mu'cep, yani kendini beğenen ucup sahibi kimseler zemmedilmiştir, kötülenmiş ve aşağılanmıştır. Kur'an-ı Kerim'de birden fazla ayette Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Tevbe suresinin 25. ayetinde, Huneyn gününde çokluğunuzun sizi böbürlendirmesi size bir fayda vermemiştir. Allah Azze ve Celle, Müslümanlar çokluklarıyla böbürlendikleri bir dönemde bu ayetle onları uyarmıştır. Haşir suresi ikinci ayetinde, Onlar kalelerin kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı ama Allah'ın azabı onlara beklemedikleri yerden geldi buyurmuştur. Yahudiler kaleleri ve güçleriyle böbürlenince Allah Azze ve Celle onları böyle cezalandırmıştı. Kevf suresi 103-104. ayetlerinde, Ey Muhammed ki, size amelce en çok kayıpta bulunanları haber vereyim mi? Dünya hayatında çalışmaları boşa gitmiştir. Oysa onlar güzel iş yaptıklarını zannediyorlardı. Evet burada da yine kendi yaptığı işle böbürlenenlere işaret vardır. Sünnet-i Nebeviye'ye gelince Nebi Aleyhisselatü Vesselam birçok aziz şerifte kendini beğenmeyi kötülemiştir. Bukhari ve Müslim Ebu Hürer'e radiyallahu anh'ten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyorlar. Bir kimse ne zamanki elbisesinin güzelliğiyle böbürlenir ve kendini beğenirse, Allah onu yerin dibine geçirir ve kıyamet gününe kadar büyük bir ızdırap içerisinde yerin dibine doğru batmaya devam eder. Evet, mal ve elbiseyle böbürlenmenin sonuncu budur. Ebu Davud ve Tirmizi, Ebu Salebe'den Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Marufu yerine getirin, münkeri de terk edin. Ne zaman ki cimriliğin rağbet gördüğünü, hevaya uyulduğunu, dünyanın tercih edildiğini ve her görüş sahibinin kendi görüşünü beğendiğini görürseniz, o zaman insanların işini bir tarafa bırakın ve kendi nefsinizi kurtarmaya çalışın. İnsanın kendi görüşünü beğenmesi de budur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen diğer bir hadis-i şerifte şöyle buyrulur. Üç şey helak edicidir. Takip edilen cimrilik, kendisine uyulan heva ve kişinin kendisini beğenmez. Selef ise kendini beğenmenin kötülüğüyle ilgili şunları söylemişlerdir. i̇bn Mesud radıyallahu an şöyle diyor. Helak iki şeydedir. Kendini beğenme ve Allah'tan ümit kesme. Muttarif bin Şehir de şöyle der. Geceyi uykuyla geçirip sabah pişman olmak... Geceyi ibadetle geçirip de kendini beğeniyor olarak sabahlamaktan bana daha sevimlidir. Yine hikmetli sözlerden birinde şöyle denmektedir. Günahını itiraf ederek ağlaman, amelinle övünerek gülmenden daha hayırlıdır. Evet, bu rivayetler açıkça gösteriyor ki, kendini beğenme, Kur'an, sünnet ve imamların sözlerinde zemmedilmiş, çirkin görülmüştür. Kendini beğenme hastalığının davetçilere hangi yollarla arız olduğuna gelince, kendini beğenme ucup hastalığı davetçinin çok iyi bir iş yaptığını zannettiği bir anda hiç farkında olmadan kendisine musallat olabilir. Bu hastalığın arız olma yollarından birisi davetçinin belagati, kuvvetli mantı veyahut rahat ve güzel konuşma sebebiyle kendini beğenmesidir. Bir diğeri ise İnsanların kendi yaptığı iş ve çalışmalardan ne kadar faydalı ve tesirli olduğundan bahsettiklerinde, davetçinin bundan büyük bir haz duyarak öbürlenmesidir Diğer bir şekli ise, kendinin meşhur bir alim ve dünyaca tanınan büyük bir davetçi olduğuna inanmasıdır. Bir diğeri, toplumdaki herhangi bir problemi tedavi ettiğinde ya da İslami çalışma yapanların meclisinde bir görüş belirttiğinde, hiç kimsenin bu görüş gibi bir görüş getiremeyeceği ve bundan daha isabetli bir görüşün olamayacağı kanaatini taşımasıdır. Bu hastalığın arız olma yollarından bir diğeri, artık insanların kendisine tazim gösterdiklerini, kendisini övüp hizmetini gördüklerini müşahede etmesidir. Diğer bir tanesi de, dersine katılan insanların kalabalıklaştığını, kendisine güvenip etrafında toplandıklarını görmesidir. Buna daha birçok menfezlerde şeytan davetçilere musallat olur. Bu davetçileri kendi başarılarıyla gururlanan, kendi kendilerini beğenen insanlar haline getirir. Eğer davetçi kendisine bu nimetleri veren mülkün gerçek sahibi Allah azze ve celle'yi unutur da kendisindeki bu beceri ve başarıları kendinden bilip bunlar gözünde büyütürse elbette ki kendini beğenme hastalığına düşchar olmuş demektir. Bununla birlikte eğer davetçi Allah Azze ve Celle'nin kendine yüklemiş olduğu mesuliyet ve zorluklar sebebiyle rahat ve İslam mesajını taşıma, bu davayı tebliğ etme göreviyle yükümlü olmaktan dolayı kalbi huzurlu ise, toplumda başarmış olduğu tüm tesir ve değişikliklerin Allah'ın yardımıyla olduğuna, kendisinde bulunan doğru görüşlülük, büyük bir ilim, belli ve fasih bir lisan, kuvvetli bir mantık gücü ve insanlar içerisinde iyi bir insan olarak bilinme gibi beceri ve güzelliklerin, hep izzet ve celal sahibi Allah'tan olduğuna inanıyorsa, velev ki içten içe mutlu olup bundan dolayı büyük bir haz duysa da, bu durumun kendini beğenmekle uzaktan ve yakından hiçbir alakası yoktur. Ucubun, kendini beğenmenin tarifi ve davetçilere arız olma yollarıyla ilgili zikrettiğimiz bu sözler ışığında, eğer davetçi kendisine böyle bir hastalığın musallat olduğunu hissederse, derhal tedavisi için harekete geçmelidir. Eğer bu hastalığın kökünü kendi nefsinden koparıp atmazsa, bu hastalıktan daha kötü ve şiddetli bir hastalığa yakalanmasından korkulur. İşte o şiddetli hastalık da kibir ve tekebbürdür. Her şeyden önce, davetçinin kendine bu hayatı bahşedenin, zeka ve güç, ilim ve irfan, sıhhat ve güzellik, makam ve zenginlik, Hidayet ve başarıyı verenin Allah Azze ve Celle olduğunun idrakinde olması gerekir. Dolayısıyla da gücü ve zekası, ilmi ve irfanı, eserleri ve etkisi ya da zenginlik ve şöhreti sebebiyle kendi kendini beğenmesinin hiçbir manası yoktur. Zira tüm bunları Allah Azze ve Celle'nin fazl keremi sayesinde onun tevfikiyle, onun muvaffak kılmasıyla elde etmiştir. Eğer Allah Teala ondan aklını çekip alsa nasıl öğrenip anlayabilir? Ondan sıhhatini çekip alsa nasıl hareket edip çalışabilir? Eğer Allah tevfik ve hidayetini ondan kaldırsa nasıl ıslah edip değiştirebilir? Öyleyse davetçi düşen hiçbir fazilet ve hayrı kendine nispet etmemek, bilakis onları asıl müsebbip ve mucidine yani Allah Azze ve Celle'ye nispet etmek ve ondan bilmektir. Aleyküm selam ve rahmetullahi Ümmetin yegane örneği. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir kul ne kadar çok salih amel işlerse işlesin asla ameliyle cennete giremeyeceğini ve sadece ve sadece Allah'ın rahmet ve ile girebileceğini beyan buyurmuştur. İmam Müslim ve Bukhari Ebu Hureyre Radiyallahu Anh'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu naklediyorlar. Sizden hiçbiriniz ameliyle cennete giremez. Sende mi ey Allah'ın Resulü diye sorduklarında o ben bile Allah bana lütfu ve rahmetiyle ihsan etmediğim müddetçe amelimle cennete giremem buyurmuştur. Aleykümselam ve rahmetullah bereket. İkinci olarak davetçi iyi bilmelidir ki eğer kendini beğenmede ısrar eder ve buna devam ederse kibir hastalığına yakalanması kaçınılmazdır. Şu da gayet iyi bilinen bir gerçektir ki kibir dini yok eden, kişiliği öldüren, şahsiyeti bozan ve sahibini cehenneme sokan, nefsi afetlerin en büyüklerinden birisidir. İslam'ın insandaki bu çirkin hastalığı nasıl kötüleyip zemmettiği, kıyamet günde mütekebbirlerin, kibir sahiplerinin nasıl elim can yakıcı bir akibete uğrayacaklar ile ilgili e, naslarda açıkça belirtilmiştir. Üçüncüsü, Davetçi bir işi bitirdikten sonra nefsine dönüp şöyle sormalıdır. Ey nefs! Sözlü ya da fiili olarak kendini beğenme hastalığına yakalandın mı? İlminden ya da şöhretinden dolayı gurura kapıldın mı? Islah ya da yol gösterirken kibir sana musallat oldu mu? Şöyle oldu mu? Böyle oldu mu? Bütün bunları kendi nefsine sorgulamalıdır. Bu şekilde nefsini sorgulayıp muhasebeye çektikten sonra eğer herhangi bir şey olduğunu fark ederse Hemen Allah'a tevbe edip yaptığına pişman olmalıdır. Bir daha aynı hatayı yapmamak üzere Allah Azze ve Celle'ye söz vermelidir. Subhan olan Allah, istifar edip, bağışlanma dileyip tevbe edenlerin tevbesini kabul eder. Allah Azze ve Celle, davetçileri sonu kibir olan kendini beğenme hastalığından muhafaza buyursun. Gurura gelince, Gurur, İnsanın işleri olduğundan daha farklı göstererek kendi kendini aldatması, gerçekleri ters yüz ederek kendini hak ettiğinden daha büyük bir makam ve mevki vermesidir. Böyle yaparken de kendisinin iyi bir iş yaptığını zannetmesidir. Halbuki bu yaptığı basirette zayıflık, şeytanın tuzakları noktasında cehalet, enaniyet, insanların başına gelenlere aldırmamak, heva ve nefsi ve seslerine uymaktan başka bir şey değildir. Ucub ve gurur arasında yani kendini beğenme ile gurur arasında ikisini birbirinden ayıran ince bir çizgi vardır. Ucub, yani kendini beğenme, kendini beğenen kimsenin kendisinde bulunan nimeti gözünde büyüterek şımarması, o nimetin asıl yaratıcısının ve kendisine bağışlayanın Allah Azze ve Celle değil de kendi gücüyle elde ettiğine inanmasıdır. Gurur ise, gurur sahibinin bazı iddialarda bulunup, Hakikatte kendisinde olmayan özellikleri taşıyormuş edasıyla hareket etmesi ve bu özellikleri kendi gücüyle elde ettiğini söylemesidir. Nefsini hiç hak etmediği yüksek paylar verip hayaller denizinde dolaşır durur. Gururun ne kadar kötü ve aşağılık bir vasıf olduğunu Kur'an ve sünnet açıkça ortaya koymuştur. Fatır suresinin 5. ayetinde Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Ey insanlar! Allah'ın verdiği söz şüphesiz gerçektir. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Allah'ın affına güvendirerek şeytan sizi ayartmasın. Yine başka bir ayet-i kerimede, Fakat sizler kendinizi aldattınız. Bize pusu kordunuz. Allah'ın buyruğu gelene kadar dinde şüpheye düştünüz. Sizi kuruntular aldattı. Sizi şeytanlar Allah'a karşı aldattı. Buyrulmuştur. Bu hadis suresinin 14. ayetin verir. Yine infitar suresinin 6. ayetinde de, Ey insanoğlu, çok cömert olan Rabbine karşı seni aldatan nedir buyurulmuştur. Sünnette İbn Mace, Hakim ve Ahmed bin Hanbel Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın şöyle buyurduğunu bildiriyorlar. Akıllı kimse odur ki nefsini küçük görüp ölümden sonrası için çalışandır. Zavallı olan kimse de aciz kimse de nefis ve hevasına tabi olup bununla birlikte Allah'tan beklentileri olan kimsedir. Yani kuru kurya ümit besleyen kimsedir. Bu hadis-i şerif, heva ve hevesine uyan, nefsin yalancı hilelerine aldanarak boş beklentiler içerisinde gurura kaplan kimseleri açık bir uyarıdır. Tirmizi i̇bn Mace ve İbn-i Bid Dünya, Ebu Hureyre radıyallahu anh'den Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmişlerdir. Cedel ve tartışmaya girmedikleri müddetçe bir kavim hidayet üzereyken daha sonra dalalete sapıkla düşmemiştir. Sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şu ayeti okudu, Zuhruh Suresi 52. Sana böyle söylemeleri sadece tartışmaya girmek içindir. Bu hadis-i şerif amelleriyle büyüklenip herhangi bir bilgileri olmadığı halde sırf üstün gelmek için tartışmaya girenleri açıkça eleştirip kötülemektedir. Bukhari, Müslim ve diğer hadis alimlerinin Ayşe radıyallahu Anh'a'dan rivayet ettikleri bir hadis-i şerifte de şöyle buyuruluyor. İnsanların içerisinde Allah Azze ve Celle'yi en çok kızdıran kimse, düşmanlıkta ileri giden, hatta aşan kimsedir. Bu hadis, davasında haklı bile olsa, bir kimsenin karşı tarafı yenmek için kendi delilinin kuvvetliliğiyle böbürlenenlere haddi aşmalarını açıkça kötülemekte, bunu çirkin bulmaktadır. Bu delillerden açıkça anlaşılan şudur ki, gururun, insanı yalana sürükleyen afetlerden biri olup, sonuçta kibre götüren ve de kişiyi Allah katında da, insanlar katında da aşağılanmış, nefret edilen bir kimse durumuna düşüren, şer an, zemmedilmiş bir fiil olduğudur. Hazırlık ve oluşum aşamasındaki ruhi terbiyeden, güzel hasletlerle ahlaklanma aşamasından geçmeyen, Allah'ı murakabe, nefsini muhasebe, Devamlı olarak salih amel işleme ve Allah'ın çizdiği yolda sabit olma noktasında terbiye edilmemiş bir davetçi çok çabuk bir şekilde hevasına kapılıp kısa sürede gurur atına biner ve aynı hızla şeytanla birlikte ayağa kayar. Bunun da ötesinde bu kişiden öyle tavırlar, öyle ameller ve iddialar sadır olur ki değil şuurlu bilinçli bir Müslüman, sıradan bir Müslüman dahi bu davranışları ayıplar ve çirkin bulur. Bunlardan bir tanesi henüz toy ve yeni, ilim olarak düşünce noktasında olgunlaşmamış bir davetçi olma noktasında gerekli hasretleri üzerinde toplamayan bir gencin, kendisini görüş isabetliliği, ilim genişliği, şöhretin yaygınlığı ve geçmişinin güzelliği noktasında büyük davetçilerin ulaşmış oldukları mertebede görülmesidir. Halbuki onun tüm marifeti güzel konuşmak ve meseleleri güzel bir şekilde anlatmaktan öte bir şey değildir. Davetçilerin Gelişimi yalnızca güzel konuşmak, konuşma sanatının inceliklerine vakıf olmakla sınırlı değildir. Kişinin kendisine davetin başı, Müslümanların imamı ve Rabbani yol gösterici müşriklerinden biri ve büyük bir yol gösterici olma noktasında ehliyet sahibi kılan büyük bir zeka, güç, siyaset ve başka becerilerin verildiğini iddia etmesidir. Halbuki işin aslına bakıldığında 10 kişinin başına reis, bir mescide imam ya da bir köyde vayz olmaya bile ehil değildir. Şişirilmiş büyük iddialar, sahiplerini davetçi yapmaya yetmez. Yoksa kişiyi gerçek bir davetçi yapan şey, kişinin ihlası, daha önce geçirmiş olduğu imtihanlar ve lisanı halidir. Bu iddialardan bir diğeri, kişinin artık şer'i hükümleri bilen bir alim, fetva gerektiren dini meseleleri bilen bir fakih olduğunu, hatta şayet raşt talifelerden olan Ömer radıyallahu anh'a sorduğunda, Bedir asabını toplayacağı derecede zor fıkhi meseleleri dahi cevaplamaya ehil olduğunu iddia etmesidir. İlmi olmadığı halde fetva vermeye karşı bu kadar cüretkarlık, cehaletin, gururun ta kendisidir. Ayrıca cehenneme girmeye de bir sebeptir. İbn-i rivayetinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, ''Fetva vermeye en cüretkar olanınız, ateşe, cehenneme girmeye de en cüretli olanınızdır.'' buyurmuştur. Bir davetçinin hükmünü, delilini bilmediği bir konuda fetva vermeye kalkışması, hakkında bilgisi olmayan mezhep imamlarının da o konuda ne dediklerini bilmediği fıkhı bir soruya cevap vermeye yetenmesi dinen caiz değildir. Eğer böyle bir şeye kalkışırsa günah işlemiş olur ve Allah Azze ve Celle katında verdiği fetvadan sorumludur. İnsanların önünde bağlı olduğu, birlikte çalıştığı cemaatinin cemaatler içerisinde en hayırlı ve en üstün cemaat olduğunu, kendi cemaatinin tebliğ ve davet metodlarının en güzel ve en isabetlisi olduğunu ilan etmesi. Kim bilir belki de bağlı olduğu bu cemaat, teşkilatlanma noktasında zayıf, kısır hedefleri, monoton metodu olan, kullandığı davet vesileleri sınırlı ve daveti sadece Resulullah'ın getirdiği hidayet dininin ufak bir cüzüne haskılmış bir cemaat olabilir. Şurası bilinen bir gerçektir ki, geçmiş asırlarda İslam daveti ortaya çıktığı zaman belli bir nizam ve düzene sahipti. Hareket noktası evrenseldi. Dünyanın dört bir tarafına yayılması, günün en geçerli metot ve yöntemleriyle gerçekleşmişti. İslam daveti, asırlarca, tarih boyunca İslam'ın izzetini koruma ve Müslümanların kendi hayatlarında İslam devletinin şeref ve üstünlüğünü hissetmeleri noktasında, Siyasi hedeflerin en büyüğünü gerçekleştirmiş, şan ve şereflerin en güzelini tarihe nakşetmiştir. Davetçileri gurura düşüren daha pek çok iddia ve davranışlar vardır. Bunlar insanı kibir hastalığına götüren merdiven basamaklarının mesabesindedir. Bahsettiğimiz gururun tarifi Kur'an-ı Kerim'de ve Sünnet-i Nebi'de kötülenmesi, zemmedilmesi ve gurur sahiplerinin büyük İddialarına bağlı olarak davetçi kendi nefsini gurur hastalığına götüren, onu bataklığa doğru sürükleyen bir kıpırdanma olduğunu hisseder hissetmez, hemen ondan kurtulmasının yollarını aramalıdır. Eğer bu gurur hastalığını kökünden kurtamazsa ki bir düşüp boğulması kaçınılmaz olur. Tedavinin de bir takım basamakları vardır. Alaküm ve rahmetullah. Birincisi önce davetçi kendinin kaç kuruşluk adam olduğunu, ilim ve makamının derecesini iyice bilmesi gerekir ki, kendinde olmayan şeyi iddia etmesin, hak ettiğinden daha büyük bir payeyi kendi nefsine vermesin. Selefi Salih'in hakkında, onları ümmet içerisinde üstün bir makama getiren takva ve veraları, tevazu ve edepleri, açık sözlü ve istikamet üzere olmaları, kendi acziyetlerini ve içerisinde bulundukları gerçeği açıkça itiraf etmeleri, Bilmedikleri şeyde fetva vermekten kaçınmaları ve kendilerine karşı samimi olup hakikatleri ters yüz etmeden olduğu şekilde hak ettikleri kadar kıymet vermeleriyle ilgili kıssaların bol bol okunması gerekir. Selefin bu noktadaki ahlakları örnek alınmalıdır. Allah ve Rasulun rızasının kazanılması insanın dinini, şerefini ve insanlar içerisindeki itibarını koruması bakımdan en isabetli yol hiç şüphesiz budur. İkincisi bu aşamada davetçinin yapması gereken şey insanlara doğru yolu göstermeye azmetmiş davet yolunda yürüyen gurur ve ucup hastalığına yakalanmış davetçilerin bu hastalıktan nasıl kurtulabileceklerini bu hastalığın kökünü kurutma yollarının ne olduğunu sorabilecekleri nefis teskiyesi ve bu tür kalbi hastalıkları tedavi etme noktasında meşhur olmuş salih davetçilerden ya da Rabbani alimlerden birisine başvurmalarıdır. Bu insanlar bu tür hastalıkların tedavi yolları noktasında tam bir tecrübe sahibidirler. Mağrur kimseleri, gurur sahibi kimseleri hakka, ihlasa, nefis teskiyesi ve yüce İslam terbiyesine, güzellikler alemine götürme noktasında büyük bir iman gücüne ve kalp aydınlığına sahip olmakla tanınmışlardır. Hiç şüphesiz bu metot kişiyi ihlas hakikat üzere yetiştirir kendisinin kim olduğunu öğrenir. Kendisinde olmayan şeyi iddia etmez, hak etmediği payları kendine yakıştırmaz. Eğer bu şekilde hareket etmeye devam ederse gurur belası onun ayağını kaydıramaz. Ucub ve kibir bataklığına düşmez. Özellikle de artık o kimse rabbani bir davetçi ve mükemmel bir insan olma vasfını kazanır. Allah Teala takva sahibi, günahlardan arınmış temiz kullarıyla beraberdir. Üçüncüsü Davetçi namaz kılarken, Allah'ı zikrederken, Kur'an okurken, Allah'la kendi arasında hiçbir varlığın olmadığı bir demde kendini şöyle sorgulamalıdır. Sözlü ya da fiil olarak hiç gurura kapıldın mı? Bilmediğin bir konuda fetva verdin mi? Kendinde olmayan bir şeyi iddia ettin mi? İnsan topluluklarına kendi cemaatinin en üstün cemaat olduğunu ilan ettin mi? Kendini büyük davetçilerin mertebesine ulaşmış olarak gördün mü? Bu tür sorgulama ve muhasebe sonucunda eğer nefsinde böyle bir problem olduğunu hissederse, derhal Allah'a tevbe etmeli, yaptığından pişman olmalı ve tekrar aynı hataya dönmemek üzere Allah Azze ve Celle'ye söz vermelidir. Allah Teala kendisinden af dileyip tevbeden kullarının tevbesini kabul eder. Bu metot davetçide muhasebe şuurunun, Allah murakabesinin yalnızca ona dönüleceği, Kerem ve fazlın yalnızca ona ait olup kişinin korktuğu ve sevindiği anlarda yöneleceği tek şahsın Allah olduğu inancının kalbine iyice kök salmasına vesile olur. Bu arada davetçi gayreti elden bırakmadan çalışmalı, aciziyetinin farkında olarak tüm benliğiyle Allah azze ve celle'ye yönelmelidir. Subhan olan Allah hayırlı amel işleyen hiç kimsenin ecrini zayi etmez. Allah azze ve celle gururdan Helak edici tehlikelerinden neticesi kibir olan insana nüfuz etme yollarından hepsinden davetçileri muhafaza buyur. Aleykümselam ve rahmetullah. Kibre gelince kibir insanda bulunan gizli bir huydur. Zahirde gözüken ameller bu gizli ahlakın bir meyvesidir. Bu tür ameller akıl ve basiret sahibi hiç kimsenin gözünden kaçmaz. Kişi bu tür amelleri gördüğü zaman anında bunların kibir alametleri ve büyüklenmenin bir göstergesi olduğunu anlar. Aleykümselam ve rahmetullah ve Kibre işaret eden, kibre delalet eden alametlerden bazıları şöyledir: İnsanlara üstünlük taslamak, toplantılarda baş köşeye oturmaktan hoşlanmak, yürürken salınarak, büyüklük taslayarak yürümek, söylediği söz batıl bile olsa karşılık verilmesinden aşırı derecede rahatsız olmak, Müslümanların güçsüzlüğü ve evlerinin basitliğini hafife almak, nesebi ve atalarıyla övünmek, saygı gösterilmekten, övülüp methedilmekten hoşlanmak. Kısaca şöyle söyleyebiliriz. Kibir şu üç şeyden ortaya çıkar. Kişinin kendi dışında birisini belli bir mevkide görmesi, kendisine de belli bir mevki biçip kendi makamını diğerinin daha üstünde görmesi hadisesidir. İşte bu üç şey insandaki Kibir diye isimlendirdiğimiz gizli huyu meydana getiren unsurlardır. Bu huya izzet, büyüklenme, kendini yüksekten görme, öbürlenme ve benzeri isimlerde verilmektedir. İşte bu hasetler bir insanda bulunur ve kişi nefsini yüksek görür de diğer insanlarla olan ilişkilerinde de bunun eseri görülürse işte o kimse mütekeb bir diye kibir sahibi diye isimlendirilir. Öyleyse Kibir, nefsi bir hastalıktır. Tekebbür ise bu hastalığın bir eseri ve neticesidir. Kibir, muhakkak ki Kur'an ve sünnette zemmedilmiş, yerilmiştir. Bu fani dünyada insanlara büyüklük taslayıp onlara üstten bakmaktan hoşlanan mütekebbirlerin baki olan ahiret nimetlerine mahrum kalacaklarını Kur'an-ı Kerim apaçık Arapça lisanıyla ifade etmiştir. Kasas suresinin 83. ayetinde, bu ahiret yurdunu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu istemeyen kimselere veririz. Sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır buyurulmuştur. Aleykümselam ve rahmetullah. Kur'an-ı Kerim, birlere, Allah Azze ve Celle'nin insanları küçümseyip yüz çeviren, kendini beğenip övünen, yeryüzünde böbürlenerek yürüyen hiç kimseyi sevmediğini haykırmaktadır. Lukman suresi 18. ayetinde, ''İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme, şüphesiz ki Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez.'' buyrulmuştur. Aleykümselam ve rahmetullahi berekat. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle'nin bir cezası olarak mütekebbirlerin hakka karşı kalplerinin mühürlü ve hidayet nurundan da men edilmiş olduklarını haber vermekte, bundan dolayı şiddetle uyarmaktadır. Mümin suresinin 35. ayetinde Allah büyüklük taslayan her zorbanın kalbini bundan dolayı mühürler buyrulmuştur. Davetçi sünnet-i nebeviyeye bir göz attığında kibirin ne kadar kötü ve aşağılanmış bir hastalık olduğunu ve bu hastalığın kökünün kazın alarak terk edilmesi gerektiğini anlatan birçok hadis-i şerif görüp hayrete düşecektir. hadis şeriflerde kibir hastalığına yakalananlar için Kibrin bir zerresinin bile ahirette hüsrana uğramalarına yeterli bir sebep olduğu vurgulanmıştır. Ve buna karşı uyarı, uyarda bulunulmuştur. Bu durum, Müslim'in ve Tirmizi'nin, Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh'ten rivayet ettikleri hadis-i şerifte gayet açık bir şekilde şöyle bildiriliyor. Nebi aleyhisselatü vesselam buyurdu ki, Kalbinde zerre miktarı kibir bulunan kimse cennete giremez. Adamın birisi, Kişi elbisesinin, ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir, hakkın reddedilmesi ve kabul edilmemesi, insanları basite alıp onları küçümsemektir buyurdu. Ahirette mütekebbirlerin payına düşen aşağılanmak, rezil ve rüsvay olmaktır. Hadis-i şeriflerin de ortaya koyduğu gibi, insanlara karşı büyüklük taslayıp yeryüzünde böbürlenerek yürüyenlere, Allah kıyamet günde onların yüzlerine bakmayacak, onlarla konuşmayacak, onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için çok acıklı bir azap vardır. Müslim ve Nesai'nin Ebu Hureyre radiyallahu rivayet ettikleri diğer bir hadis-i şerifte buna açıkça işaret edilmektedir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuş, buyurmuştur bu hadiste. Üç kişiyle Allah kıyamet günde konuşmayacaktır. Onları temize çıkarmayacak. Yüzlerine dahi bakmayacaktır. Onlar için elin bir azap vardır. Bunlar zina eden ihtiyar, yalancı hükümdar ve kibirli fakir kimseler, kimselerdir. Sünnetin açıkça ortaya koyduğu diğer bir hakikat de kibriyanın yani büyüklenmenin uluhiyet sıfatlarından bir sıfat olduğu ve dolayısıyla da zayıf olarak yaratılmış beşerin bu konuda hiçbir şey iddia etmeye hak sahibi olmadığıdır. Yeryüzünde kibirlenen mütekebbirler Allah'ın ululuk sıfatlarından biri noktasında kendi yaratıcıları ile çekişiyorlar demektir. Bunun neticesi olarak da acıklı bir azaba müstahak olurlar. Lafsı İbn Mace'ye ait olan, Müslim ve Ebu Davud'un da rivayet etmiş oldukları bir hadis-i şerifte Ebu Hureyre radıyallahu an Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Allah Subhanahu şöyle buyurmuştur. Büyüklük Cübbem, ridam, ululuk, gömleğim, izarımdır. Her kim bu iki vasıf hususunda benimle nizalaşırsa hiç aldırmam, o kimseyi cehenneme atarım. Bundan dolayıdır ki tertemiz sünnetin devamlı surette müminleri özellikle de davetçileri uyardığını görüyoruz. İnsanın zayıf bir anında kibir hastalığı musallat olmasın, takvalı mümin davetçiler bu afetin şerrinden hep emin olsunlar diye hadislerin çok değişik üslup ve yollarla uyarıp kibirden sakındırdıklarını görürüz. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Bu delillerden bir tanesi şu şekilde. Her kim kendini büyük görür ya da yürüyüşünde çalımlı ve deptebeli olursa, Allah'a ulaştığında onu kendisine gazaplanmış olarak bulur. i̇mam Müslim rivayet etmiştir bunu. Diğer bir hadis şöyle. Bir adam nefsiyle oynamaya devam eder durur, yani gururlanıp kibirlenir, ta ki mütekebbirler listesine yazılır. Onların başına gelen azap, sıkıntı o kimsenin de başına gelir. Bunu Tirmiz rivayet etmiş ve hadisin hasen olduğunu söylemiştir. Daha buna benzer, kibirden sakındıran, müstekbirleri, büyüklenenleri tehdit edip, akibetlerin ne olacağını anlatan pek çok hadis-i şerifler vardır. Davet ve irşat yoluna talip olan kimseler, Normal, sıradan insanlar ve avaman nispeten nefsi afetlere, kalbi hastalıklara, nefsi emmarenin vesveselerine ve de şeytanın hilelerine çok daha fazla maruzdurlar. Zira avam ve sıradan insan toplulukları, ilim, kültür, konuşma, hitabet ve buna benzer insana belli bir mevki ve toplum içinde yer kazandıran özelliklere sahip değildirler. Halbuki mütehassıs alimler... Islah ve davet yolunda faaliyet gösteren insanlar saydığımız bu gibi haslet ve özellikler sebebiyle diğer insanlar içerisinde ayrıcalıklı bir yere sahip olurlar. İşte bu hal gurura götüren tehlikelerin ta kendisidir. Gurur ise kibire götüren bir yoldur. Kibir ise Allah bizleri bu hastalıkların, bu afetlerin şerrinden korusun, sahibini cehenneme götüren bir illettir. Allah azze ve celle Zariyat suresi 55. ayetinde hatırlat, öğüt ver, hiç şüphesiz öğüt müminlere fayda verir buyuruyor. Şüphesiz ki gerek ucubun, gerek gururun, gerekse kibirin ne kadar kötü şeyler olduğunu hepimiz biliyoruz. Fıtraten de bunun çirkinliğini biliriz. Fakat yine de bunları hatırlatarak nasihati ayakta tutmaya birbirimize bu tür gafil olduğumuz çoğu zaman gafil olduğumuz şeyleri hatırlatmaya şüphesiz bu hususta fayda vardır. Allah azze ve celle de bunu beyan ediyor. Kur'an-ı Kerim'in kendini beğenip büyüklenen iblisin Allah azze ve celle'nin rahmetinden çıkıp gazabına düşer olduğunu pek çok yerde anlatması yine hiç de abes bir olay değildir. Allah azze ve celle kibri, kendini beğenmesi sebebiyle büyüklenmesi sebebiyle şeytanı cennetinden kovmuş onu kıyamet gününe kadar lanetlemiştir. Tek sebep izzet sahibi olan Allah azze ve celle Adem aleyhisselam'a secde etmesini emrettiği zaman göbürlenip kibirlenerek ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın. Onu topraktan yarattın demesidir. Bu zikredilenlerden sonra şimdi de kibrin Davetçilere nasıl musallat olduğunu ve hangi yollarla davetçin ayağının kaymasına sebep olduğunu anlatalım. Bu musallat oluş, ucuk ve gurur şeklinde başlar. Kibir ve büyüklenme olarak noktalanır. Davetçi, ilmi ve kültürü sebebiyle büyük bir haz duyuyor. İlmi kariyeri ve diplomalarıyla övünüyor. Kendisine karşı kıpta duyanların metinden, övgüsünden, etrafındaki insanların övgüsünden dolayı mutlu oluyor ve özellikle de övülmeyi istiyorsa, bu durum davetçide vuku bulur ve aynı şekilde devam ederse, işte kibre götüren yolların en büyüklerinden bir tanesi budur. Davetçilerin kendi akranları ve diğer insanlara karşı kibirlenip büyüklenmeye götüren sebeplerin en başta gelenlerin birisi şüphesiz budur. Davetçiler eğer Allah'ın gerçek muttaki kullarından, Muhlis davetçilerinin birisi olmak istiyorlarsa o zaman neticesi kibir olan ilmiyle övünme hastalığına yakalanmaktan şiddetle kaçınmalıdırlar. Dine bağlılığı ve ibadetleriyle gururlanan, takva ve veraa ile kendini beğenen, insanların kendisini övüp methetmesinden hoşlanan bir davetçi şeytanın tuzaklarından birine yakalanmış demektir. Eğer bu hal üzere kalmaya devam ederse bu durum kibre götüren yolların en büyüğü ve kişi de riyah hastalığının ortaya çıkmasına sebebiyet veren unsurların en başta geleniyle karşı karşıya kalması demektir. Bu hastalık, amellerini ve tüm gayretlerini mahvedecek afetlerin en tehlikeli olanlarındandır. Eğer İslam davetçileri Allah'ın temizlenmiş, muhlis, seçkin, takva sahibi kullarından olmak istiyorlarsa, o zaman, Kibir ve riyaya götüren dine bağlılığıyla gururlanma hastalığına yakalanmaktan şiddetle kaçınmalı, elinden gelen gayreti göstermelidir. Güzel görünüm, heybetli sakal, kıymetli elbise, büyük sarık, şaşalı cübbe, buna benzer şahsi dış görünüş, ev döşemesi ve süsüyle övünen bir davetçi, bu gibi şeyler için zaman harcıyor, birçok masrafa giriyorsa, işte bu kişiyi kendisini beğenme, büyüklenme gibi hastalıklara götüren şeytani tuzaklardan birisine yakalanmış olduğunun işaretidir. Çok ilginçtir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerinden birisi zikredilirken, Tirmizi'nin Şemaili Şerif kitabında, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her gün taranmaktan yasakladı, fakat iki günde bir gün aşırı olarak taranmaya müsaade etti buyurulmaktadır. Büyüklenme hastalığına yakalanmış böyle bir durumdaki davetçi, diğer insanlar tarafından göklere çıkarılıp ikram ve hizmetinde kusur edilmiyorsa tam bir tuzağa düşmüş demektir. Birisinin diğer birisini aşırı derecede övdüğünü duyan Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Doğrusu kardeşinin belini kırdın. İslam davetçisi eğer gerçekten kibre düşmekten ve riya bataklığına saplanmaktan korkuyorsa, dış görünüşüyle övünme, şahsiyetiyle gururlanma hastalığına yakalanmaktan, bulaşıcı hastalıktan kaçar gibi kaçıp sürekli bir halde uyanık bulunmalı, gafletten sakınmalıdır. Zira bu afetler davetçileri mahveden, amellerini yok edip ihlası öldüren büyük bir tehlikedir. Kibrin tarifi Kur'an ve Sünnet'te ne şekilde kötülendiği ve davetçilere musallat oluş yollarının hangi kapılardan musallat olduğunun açıklanmasından sonra eğer bir davetçi kendisinin kibir hastalığına yakalanacağını, bu hastalığın ağına düşüp birçok tehlikeyle karşı karşıya kalacağını hisseder hissetmez hemen ne yapıp edip o hastalıktan kurtulmanın yollarını araştırmalıdır. Eğer kibir hastalığı kendinefsinde yer edip köksalar ve amellerine de yansırsa o zaman Allah'ın gazabını üzerine çekmiş olacağını, Allah Azze ve Celle'nin amellerini boşa çıkaradığını, boşa çıkardığı gibi aynı zamanda da gidilecek yerlerin en kötüsü olan cehenneme sokacağını bilerek bu hastalığın kendi nefsindeki kökünü kurutmalıdır. Bunun tedavi yollarına gelince, birincisi her şeyden önce davetçi kendisini kibre götüren hal ve durumlardan uzaklaşmalıdır. Eğer kendisinde ilmiyle, güzel konuşmasıyla ya da ilmi etiketiyle övünmek gibi bir hastalık varsa şunu iyi bilmelidir ki Allah Teala her an bu nimetleri, güzel konuşma yeteneğini, düşünceyi, fikir ve ilimdeki gücünü bir anda ondan söküp almaya kadirdir. Allah azze ve celle'nin kendisi üzerindeki haklarından bir tanesi de kulun nimetlere nankörlük etmeyip şükretmesidir. İbrahim Suresi'nin 7. ayetinde şükredesiniz Andolsun ki size karşılığını artıracağım. Eğer şükrederseniz size artırırım. Nankörlük ederseniz bilin ki azabım pek çetindir buyurmuştur. İnsanları karanlıktan kurtarıp hidayet nuruna ulaştırmak için yapılan tüm tebliğ faaliyetlerinde kişinin niyetini halis tutması, yani ilmiyle, İslami kültürü ya da güzel konuşmasıyla gurur ve kibre kapılmaması nimete şükrün bir ifadesidir. Aynı şekilde kişide Allah korkusunun artması, ibadete daha fazla yönelerek Allah'ın celal ve azameti karşısında haddi, haddini bilmesi de yine nimete şükrün değişik bir ifadesidir. Davetciyi kibir bataklığına sürükleyen şey, kişinin ibadet ve taati ile övünmesi, dine olan bağlılığıyla gururlanması ise şunu aklından hiç çıkarmamalıdır. Dine sıhhatli bir şekilde bağlanmak, kişiyi beşeri kemalatın zirvesine ulaştıran, Allah'a gerçek kulluğun hakikatini öğreten nefis tezkiyeesindeki en önemli amillerden bir tanesidir. Kişinin dine olan bağlılığı kendisini beğenmesine yani ucba gururlanıp kibirlenmesine sebebiyet verebiliyorsa İslami ölçülere göre bu adamın dine olan bağlılığı onu ateşe götürmekten başka bir işe yaramaz. Eğer kibre götüren sebep kişinin şahsıyla ve dış görünüşüyle övünmesi ise davetcinin Allah'ın dış görünüşe değil, bilakis kalplerde olana ve amellere baktığını bilmesi gerekir. Ayrıca öldükten sonra insan nelerle karşılaşacağını, cesedinin ne hale geleceğini bilmesi gerekir. Hiç şüphesiz bir kimsenin bedeni ne kadar kuvvetli, görünüşü ne kadar güzel olursa olsun, sonuçta çürüyüp kokuşacak, irin akacak, kurtçuklar tarafından yenilecektir. Daha sonra da kemik yığınları haline gelecektir. Tabii ki bütün bunlar dünyada yaptığı amellere bağlı olarak, Berzah haliminde karşılaşacağı durumdur. Bu hakikatleri idrak eden bir davetçinin şahsiyetiyle gururlanıp dış görünüşü ve güzelliğiyle böbürlenmesi mümkün değildir. Dolayısıyla gururlanma hastalığına yakalanan bir davetçi bu anlatmaya çalıştığımız manzaraları göz önünde bulundurursa, bunu hatırında sürekli tutarsa, kendisini kibir bataklığında sürükleyen bu gurur hastalığının kökünü kolayca kurutabilir. Böylece oturaklı, dengeli, günahlardan arınmış, takvalı, güvenilir, ihlaslı bir davetçi oluverir. verir. Bir kimse niyetini düzelttikten, Rabbine karşı dürüst olup hakkıyla ona yönelip tam bir tevekkül içerisinde olursa artık sırtı yere gelmez. Allah azze ve celle diledikten sonra her zor artık ona kolaydır. İkinci olarak davetçi kibrin ne derece kötü bir afet olduğunu, büyüklenenlerin dünyada da ahirette de nefeci sonuçla karşı karşıya kalacaklarını anlatan, bunların tablosunu adeta resmeder gibi çizen ayet ve hadis-i şerifleri çok dikkatli bir şekilde okuyup tefekkür etmelidir. Kibir sahiplerinin kibirleri sonucunda hiçbir menfaat elde edemedikleri gibi, bir de Allah Azze ve Celle'nin gazabını üzerine çekip acıklı bir azaba düçar olacaklarını, Ayrıca insanların da nefretini kazanıp, kibirleri sebebiyle pek çok ziyana uğrayacaklarını idrak etmeye çalışmalıdırlar. Bir anlık bir kibirlenme yüzünden edebi hüsrana uğrayacağını, kıyamet gününde kibir sahiplerinin aşağılanmış bir şekilde edileceklerini, kalbinde zerre miktar kibir olanların cennete giremeyeceklerini, kibir sahiplerinin kıyamet günü cehennem ehlinden olacaklarını ve de Allah'ın gazap ve azabının bu insanlar üzerine tecelli edeceğini idrak eden bir kimseyi düşünün. Bütün bunları idrak etmiş, üzerinde tefekkür edip uzun uzun düşünmüş bir davetçi muhakkak ki sükunete erer ve tevazu sahibi olur. Allah'tan korkar, onun emirlerine boyun eğer. Eski muttaki ve vera haline tekrar bürünür. Artık seçilmiş, mütevazi, günahlarından arınmış takva sahibi bir kul ol verir. 3. olarak davetçinin bu merhalede yapacağı şey hayatının başlangıcından ölümüne kadar kendi gerçeğinin ne olduğunu idrak etmeye çalışmasıdır. Eğer samimi bir şekilde bu işi yapar ve dikkatlice düşünürse kendini beğenmek, gururlanmak, övünmek, büyüklenmek ya da insanlara tepeden bakmak için ortada hiçbir sebep olmadığını görecektir. Kendisinden eser dahi olmayan bir hiçken Allah onu üzerinde gezilip çiğnenen basit bir topraktan yaratmıştır. Sonra da onun varlığını tiksinilen bir lütfeye bağlamıştır. Sonra o lütfeyi evirip çevirmiş ve tekrar yeni bir insan meydana getirmiştir. Bunun da ötesinde gezip dolaştığı yerler Allah'ın mülkü değil midir? Kendi nefsine ne bir fayda ne de bir zarara malik değildir. Bunlardan aciz olan insanın Allah'ın kullarına karşı büyüklük taslaması ne gariptir. Halbuki o. Acıkıp susamakta, Rahatsızlanıp hastalanmakta, Terleyip üşümekte, Yanlış yapıp gaflete düşmekte, Üzülüp feryadu figan etmekte, Boşluğa düşüp ne yapacağını bilemez bir hale gelmekte, Zillete düşüp aşağılanmakta, Güçsüz kalıp fakirliğe düşmektedir. Kimi zaman o da diğer insanlar gibi sıkıntılar içerisinde üzül üzülüp hüzünlenmekte, Kendini teselli edecek birini aramakta, Kimi zaman da hastalanıp, kendini tedavi edecek birilerini soruşturup durmakta, başka bir defasında ise fakir ve muhtaç bir duruma düşüp, karnını doyurup kendine su verecek birini araştırmaktadır. İşte hayat bundan ibaret olup, dertler ve sıkıntılar içerisinde bocalayıp duran bir kimsenin yapması gereken en doğru şey, haddini bilip tevazu sahibi olmak, müminler için kanatlarını indirip Allah'tan korkan muttaki bir kul olmaya çalışmaktır. Kibir ve kibirlenmekten nefret edip, Takvalı, yol gösterici Allah dostlarından, ihlasla gayret eden davetçiler toplumundan bir fert olmaya gayret etmelidir. Subhan olan Allah, salih kulların yaptıklarını asla karşılıksız bırakmaz. Dördüncü olarak, davetçi hangi sebeple kibirlendiğine bakmalıdır. Eğer ilim sebebiyle kibirleniyorsa, iyi bilmelidir ki, bilmediği şeyler bildiklerinde milyonlarca defa daha fazladır. Nitekim, ilimden size verilen gerçekten çok azdır buyurulmuştur. Eğer kibirlenme sebebi güzel konuşma yeteneği ise, yeryüzünde kendisinden daha güzel ve etkileyici konuşanlar olduğunu bilsin. Eğer kibirlenme sebebi beden güzelliği ise, ölümden sonra ne hale geleceğini, kabirdeki durumunun ne olacağını hatırlasın. Eğer kibirlenme sebebi dine bağlı bir kimse olması ise, dinin tevazuyu ve müminlere karşı kanatlarını indirmesini emrettiğini iyi bilsin. Eğer Kibirlenme sebebi, soyuyla övünmesi ise, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı Fatıma'ya söylediği şu sözü hatırlasın. Ey Muhammed kızı Fatıma! Çalış, amel et. Doğrusu Allah katında sana hiçbir faydam dokunmaz. Eğer sebep, hareketin güçlü olması, davetteki dinamizm ve gayreti ise, bu şekilde kibirlenmekle amellerinin boşa gittiğini, davet ve ıslah yolunda göstermiş olduğu tüm çaba ve gayretlerinin heba olduğunu bilmiş olsun. Aleykümselam ve rahmetullah bereket. İşte böylece davetçi kendisiyle kibirlenmekte olduğu şeylere baktığında bu zikrettiğimiz sebeplere bağlı olarak ortada kibirlenmeye gerektirecek hiçbir gerçek sebebin olmadığını göre görecektir. Bu gerçeği fark eden bir davetçi büyüklenip etrafına tepeden bakmaktan vazgeçer. Kibir ve kibirlenenlerden nefret eder. Artık tüm yaşantısında günahlardan sakınıp Allah'tan korkan tevazu sahibi Hattini bilen, ihlaslı bir davetçi olur. Kibir sahiplerinin ibretli bir takım kıssaları vardır kaynaklarda. Mesela Karun o kadar büyük bir zenginliğe sahipti ki, hakkında Allah Azze ve Celle Kasas suresinin 7. ayetini indirmiştir. Şöyle buyruluyor. Biz ona anahtarlarını güçlü bir topluluğun zor taşıdığı hazineler vermiştik. Milleti ona böbürlenme. Allah şüphesiz ki böbürlenenleri sevmez dedi. Buyuruluyor. Ne zamanki kibirlenip haddi açtı, gurura kapılıp günaha girdi. Müminlere karşı yukarıdan bakarak azgınlaştı. İşte o zaman Allah onu öyle bir cezalandırdı ki kıyamete kadar tüm ibret almak isteyenlere unutulmaz bir ders olmuştur. Kur'an-ı Kerim Allah'ın onu nasıl helak ettiğini şöyle anlatmaktadır. Kasas suresinin 81. ayetinde. Sonunda onu da sarayını da yerin dibine geçirdik. Allah'a karşı ona yardım edebilecek kimsesi de yoktu. Kendini kurtarabilecek kimselerden de değildi. Gazali İhyasında Ebu Davud'tan Iraki'nin senedi hasendir dediği bir isnatla şu rivayette bulunmaktadır. İsrailoğullarından birisi Diğer secde halinde ibadet etmekte olan bir başka İsrailoğlunun gelip boynuna oturdu. İbadet eden kalk. Allah'a yemin olsun ki Allah azze ve celle seni affetmeyecektir dedi. Allah Teala peygamberinin diliyle o adama hitaben şöyle vahyetmiştir. Ey bana hükmümde ortaklık eden adam, asıl Allah'ın affetmeyeceği bir kimse varsa o da sensin. Ahmet bin Hanbel Bezzar ve Dari Kutni'nin yapmış oldukları bir rivayette de şöyle anlatılıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bir adamı hayırla yâd ettiler. Yani onu övdüler. Bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o adamla karşılaştı. Ey Allah'ın Resulü! Sana zikrettiğimiz adam işte budur dediler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Onun yüzünde şeytani bir leke görüyorum. Adam selam verip Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde durdu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Allah adına sana soruyorum. Nefsin sana milletinin içerisinde, kavmin içerisinde senden daha faziletli birinin olmadığını söylüyor mu? dedi. Adam, ey Allah'ın Resulü, evet dedi. Sihir kitaplarında nakledildiğine göre, Abdullah bin, Mutarrif bin Abdullah Eşşihir, Muhelle bin ipekten ölmüş elbisesiyle gururlu bir şekilde yürüdüğünü gördü. Bunun üzerine Mutarrif, Ey Allah kulu, bu yürüyüş Allah ve Rasul'u gazaplandıran bir yürüyüştür dedi. Mühelleb, beni tanımıyor musun dedi. Bunun üzerine mutarrif, evet evet sizi gayet iyi tanıyorum. Başlangıcın insanların tiksindiği bir nutfe, sonun ise kokuşmuş bir et parçasıdır. Sen ise bu ikisi arasında bir pislik taşıyıcısısın. Buradan kastettiği bağırsaklardaki insan pislikleridir. Mühelleb yürüyüp gitti. Nasihatı tuttu ve o yürüyüş şeklini terk etti. Müellep, güç ve kuvvet sahibi ileri gelen kimselerden birisiydi. Müellep bin Ebi Sufra, burada anlatılan şahıs. Müslim Seleme bin El-Ekva radiyallahu anh'den şöyle rivayet ediyor. Bir adam Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanında bir şey yedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sağ eline ye dedi. O da yapamıyorum diye karşılık verdi. Nebi aleyhissalatü vesselam o halde yapamayasın. Yani kibirlendiği için beddua etti. Onu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emrini yapmaktan alıkoyan şey, kibirden başka bir şey değildi. Öyleyse, ıslah için gayret eden alim ve davetçilere düşen, büyüklenmeleri sebebiyle bu insanların başına gelen bela ve musibetlerden ibret alarak, müminlere karşı tevazu kanatlarını indirmeleri, Allah Azze ve Celle'ye hiçbir ümmete vermediği nimetleri kendilerine verme fazu kereminde bulunduğu için şükretmeleridir. Azgınlık ve kibir noktasında İsrail alimleri gibi olmaktan sakınmaları gerekir. Zira onların düştükleri ahmaklık ve cehalet gayet açıktır. Tevrat'taki kelimelerin yerlerini değiştirip tahrif etmeleri sebebiyle nesiller boyunca kendilerine beslenilen nefret gayet açıktır. Allah'ın nefreti, kızgınlığı ise daha büyüktür. Onlara düşen Abdullah bin Selam radıyallahu anh gibi kibri nefislerinden def edip tevazu sahibi olmaktır. Taberani'nin rivayetine göre Abdullah bin Selam bir bağ odunu sırtına yüklenmiş olduğu halde çarşıdan geçiyordu. Kendisine Allah seni zengin kıldığı halde böyle yapmaya, odun taşımaya seni zorlayan nedir? Dediler. O da kibri nefsimden uzaklaştırmak istedim diye cevap vermiştir. Huzeyfer radıyallahu anh insanlara namaz kıldırıyordu. Selam verince şöyle dedi. Ya benim dışında bir imam bulun. Ya da namazlarınızı tek tek kılın. Doğrusu nefsim bana, kavmimin içerisinde benden daha faziletli birisinin olmadığını söyledi. Evet, demek ki bu sahabeler bu şekilde nefislerini hesaba çeken, kontrol eden, murakabeyi evden bırakmayan kimselerdi. Takva ve Allah'ı murakabe nuruyla aydınlanmış uyanık mümin nefisler, neyin şeytanın bir tuzağı ve neyin nefsin hastalıklarından bir afet olduğunu işte bu şekilde fark ederler. Nefislerini hak çizgisine getirip iman ve hidayet yolunda yürümelerini sağlamak için şuuru bir şekilde bu hastalıktan kurtulmaya, kökünü kurutmaya çalışırlar. Allah azze ve celle Araf Suresi'nin 201. ayetinde şöyle buyurmuştur: Allah'a karşı gelmekten sakınanlar şeytan tarafından bir vesvese uğrayınca Allah'ı anarlar ve hemen gerçeği görürler. Allah azze ve celle bizleri bu ayette bahsedilen takvalı kullardan vesveseye düşünce derhal Allah'ı hatırlayıp hemen gerçeği gören kullarından eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilaha illallah tevahtek ve estağfiruke ve etûbü lek. Selamü <Sessizlik> aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.